Sultan Mehmet Reşat ve Bediüzzaman bir merasim sırasında tanıştılar. Meşrutiyetin imzalanması sebebiyle sarayda merasim tertiplenince, bu tanışıklıktan ötürü Bediüzzaman'ı da devrin alimleriyle beraber davet ettiler. Fakat padişahın huzuruna çıkanlar önce padişahın saçağını öpecekler, sonra ...yerlerine oturacaklardı. Bu kurala herkes uymuştu. Hatta bazıları... ...saça öpmekle kalmamış... ...padişahın... ...eteklerini bile öpmüştü. Sonra... ...içeri... ...Bediüzzaman girdi. Dik ve vakur adımlarla yürüyerek... ...padişahın önüne kadar geldi. Fakat eğilmeden... ...sadece... ...elini göğsüne götürerek... Selamu aleyküm'' dedi. Bu durum padişahın hemen dikkatini çekmişti. Kim bu adam acaba? Beni mahalle muhtarı mı zannetti? ''Niçin böyle selam etti?'' diye sordu yanındaki paşaya. Paşa duruma şaşırmamıştı. Çünkü padişahın önünde eğilmeyen kişiyi iyi tanıyordu. ''Efendim'' Bu zat feleye baş eğmeyen bir zattır. Lakabı bediü zaman ismi de saïd'tir diye durumu toparlamaya çalıştı. Bu durum dindar olan Sultan Reşad'ın hoşuna gitmişti. Orada bulunan alimlere şöyle seslendi: Ben şimdiye kadar ilmin izzetini muhafaza eden pek az İnsan gördüm. Hakiki alim işte böyle ilmin izzetini muhafaza edenlerdir. Bediüzzaman padişaha bile boyun eğmemişti. Bu bir saygısızlık değil, sadece ilmin izzetini muhafaza içindi.